Hükümdar Vural Arısoy Yaşlı Adam Savaş Bayındır Anlatıcı Murat Yılancı Bir hükümdar, bir iki vezirini ve diğer erkandan birkaçını yanına alarak başkente yakın bir yerleşim merkezinde bir gezintiye çıkmıştı. Şehirden ayrılıp birkaç saatlik bir yol gittikten sonra Yolları üzerindeki bir nar bahçesinin kıyısında mola verdiler. Olgunlaşmış, tam kıvamını bulmuş olanlarlar, insanın iştahını kabartıyordu. Hükümdar bahçe içinde çalışmakta olan yaşlı bir adamı yanına çağırdı ve sordu. Bu güzel nar bahçesi kimin? Bunlar bahçesi benimdir efendim. Babamdan miras kaldı. Oğlum uşağın var mı? Allah bize oğul uşak vermedi efendim. Bir karı kocadan ibaret iki kişilik bir aileyiz. Şuradan bir nar şerbeti sıksan da içsek. İhtiyar baş üstüne ve hemen gidip bahçe içindeki kulübeden kalaylığı tertemiz bir tas getirdi. En yakındaki ağaçtan iki nar kopardı ve sıktı. İki nar, bir tası tam olarak doldurdu. Hükümdar içti ve çok beğendi. Bütün vücuduna bir zindelik ve ferahlık yayılmıştı. İhtiyar çiftçi, hükümdarın beraberindeki herkese sırayla nar şerbeti ikram etti. Hükümdar ve adamları, Dedenlerinin kazandığı bu zindelikle biraz yol almak için ihtiyara veda edip yola koyuldular. Yolda şeytan hükümdarın kafasını karıştırmaya başladı. Madem birer ayakları çukurda olan bu yaşlı karı kocanın mirahçıları yok. Ne yapacaklar böyle güzel nar bahçesini? Karşılığında birkaç kuruş vereyim de bu bahçeyi ellerinden alayım. Hükümdar ve adamları akşama doğru geri dönerlerken aynı bahçenin yanında yine konakladılar. Hükümdar ihtiyardan bir tas daha nar şerbeti yapmasını istedi. İhtiyar sabahki kadar candan ve gönüllen olmasa da bir tas nar şerbeti yapıp sundu. Fakat hükümdar bu defa nar şerbetinin tadını pek beğenmedi. Çünkü sabahkine hiç benzemiyordu. Ne oldu bu şerbete? Bu nar şerbeti sabahkiyle aynı nardan değil mi? Bunun tadı hiç de hoş değil. Aynı nardan efendim. Aslında tadında değişik bir şey yok. Asıl değişen sizin kalbiniz. Tebağınızın malına göz koydunuz. Bunun içinde narların tadı değişti.